Duha Suresi Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla Yemin olsun kuşluk vaktine Karanlığı çöktüğü Yani kararıp sakinleştiği zaman Geceye ki Rabbin seni terk etmedi ve sana darılmadı Şüphesiz ki peygamberliğinin Son dönemi ilk döneminden Daha iyi olacaktır Rabbin yakında sana nimetler verecek Ve sen memnun olacaksın Yetimken seni bulup barındırmadı mı Şaşkınken Seni bulup doğru yola ulaştırmıştı yalnızken seni bulup zengin etmişti şimdi yetimini sakın ezme sorup yardım isteyeni sakın azarlama sadece Rabbinin nimetini yani onun lütfunu şükranla an